Euzubillahimineşşeytanirracim <Suluklu> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Lezi hedana Lehaza ve ma kunna Ennehtediyle evlan Hedan Allah Vessalatü vesselamu Alâ Resulina Muhammedin Ve alâli ve sahbihi ecma'in Sallu alâ Resulina Muhammed Allah'ıma sallâla Seyyidine ve Nebine Muhammed Nahl <Nakıl> suresinin 92. ayeti kerimesinde kaldık Kaldığımız yerden Devam ediyoruz Yerlerin göklerin Kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu yarattığı kullarına güzel bir şekilde kulluk yapılması neticesinde de sonsuz nimetini vaat ediyor. Velev Allah 92. ayeti kerimeyi okuduk, orayı bitirmiştik. 93. ayet. Velev Allahu eğer Allah Celle Celaluhu dileseydi le cealeküm ümmeten vahide. Sizi tek bir ümmet yapardı. Yani kalıbınız, tipiniz, şekliniz, yapınız, inancınız herkes aynı olurdu. E yapsaydı melekleri yapmış zaten. Yani burada soruyu doğru sormak lazım. Yani insanoğlu hangi kısımda yaratılmış? Allah bize ibadet aşkı verseydi meleklere vermiş. E Allah beni hür bıraksaydı hayvanları hür bırakmış. E şimdi sadece inandım diyeyim efendim veya efe, o şekilde o cinlere öyle yapmış. Yani sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu bizi hangi kısımda yarattı? Taşı sert yarattı, suyu yumuşak yarattı. Yani yaratılış yapıya bakmak lazım. İnsanoğlu hür iradeyle serbest bırakılmış Mevla Teala kulum. Gönlünün huzuruyla ve sevgisiyle bana kulluk et. Rabbimiz Celle Celalü çok isabet, çok doğru. Yani ruhen anlıyorum. Rabbimiz çok doğrusunu yapmış. Gönülden, fit'i bir nefs denir buna. İbrahim Aleyhisselam'a Allah seni halil dost etti. İnsanoğlu yol ayrım, nefsin arzusu vardır. Allah'ın kulundan istediği var. Ben hep Rabbimin istediğini tuttum. Allah da beni halil dost etti. Velem şa Allah Allah dileseydi lece alekum yapardı ümmeten var, tek bir ümmet yapardı. Velakin yuzillu men yeşa Kul Allah'a boyun eğmez, dalaleti seçer, Mevla Teala da ona dalaleti yaratır. Yani Allah onun dalaletinden razı değil. Ve lakin leyse yarda bil muhal, Allah kulun günahına razı değil. Yani şu soru mesela ulema, ahl-i sünnet alimleri neyi söylerler? Allah Celle Celaluhu kendisine asi olunsun diye bir varlık yaratmaz. Bir insanın bin kişilik dev bir müessesesi var ve işinin yapılmasını istiyor. Benim iş yerimi darmaduman etsin mahvetsinler diye bir insan oraya birini almaz. Allah Celle Celaluhu da kendi mülkünde kendisine asi olunsun diye haşa bir varlık yaratmaz. Peki bu kadar küfar-ı alem Allah herkese efendim kapıyı açmış. Bir küfar-ı alem dediğimiz haktan sapan birisi ya Rabbi dediği zaman Mevla Teala, gel diyor. İşte Mevla Teala kuluna orada özgür iradesiyle yani günümüz ifadesi hür iradesiyle kendisine gönlünü açıp Rabbisine Allah'a yöneleni Mevlatale alıyor mu? Ve lakin yudillu dalalete düşürüyor menyeşa dilediğini ve yehdi hidayete erdiriyor menyasha dilediğini kul hidayeti talep ederse Allah Celle Celaluhu onu hidayetine alıyor. Burada menyasha kelimesi dilediği kelimesinde Hakayette şöyle incelikler anlaşılıyor. Yani kul irade ediyor. Yani Allah beni hakka vasıl etsin ama... ...özünde biliyor ki o hakka vasıl olmak istemiyor. Görüntüde öyle yapıyor veyahut da... ...o ortama göre işte münafık yapısı gibi. Allahu Alem. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Yani dalaleti murad edeni... ...Mevla Teala da kendisinden onu uzaklaştırıyor. Hidayeti murad edeni... ...Mevla Teala madem sen beni istiyorsun... ...Mevla Rahmet kapısını açıyor... Bu ona misal olarak güneş veridir. Bir insanın kalbi e, oda gibidir. Büyük bir oda, 50 metrekarelik bir oda. O odada 10 tane diyelim ki cam var. O camlar dışarıdaki hava ve ışığı içeri alıyor. Eğer o hava camlar olmasa efendim içerisi zifiri karanlık oluyor. İşte hava ve ışık Allah'ın ilahi rahmeti ve nuru efendim Kur'an ve sünnet diyelim. E şimdi insan Allah'a karşı peygambere karşı Kabe'ye karşı Kur'an'a karşı, Allah'ın sevdiklerine karşı o pencereyi açarsa ilahi rahmet El bizzikrillai kulu. Eğer kul o kalpleri kalbin pencerelerini açmazsa bu sefer orada zifiri karanlık oluyor İçkiler, kumarlar vesaire İtahazzaleyhi şeytan şeytan orayı kuşatıyor. E, dünyalık olarak baktığımız zaman cami mesela ne kadar yüksek kubbe o kadar yani insanın ufku açılıyor sonsuzluğa doğru gitmek için. Ama böyle içki içilen yerler hep böyle mahzen gibi karanlık vesaire e, bakıldığı zaman da anlaşılıyor yani efendim hak ile batıl e, o şekilde gidiyor. Ve Allahu allâhu ümmeten vâhi tek yapardı. Ve lakin yullillü <gülüyor> men Dilediğin dalalete düşürür ve yedi men dilediğini hidayete erdirir. Ve la tus'elunne elbette muhakkak sorguya çekileceksiniz ama kuntum idiniz taamirin yapar. Ne yapıyorsanız. En hayran fe hayrun en fe şar. Eğer iyilik yapıyorsun namaz oruç zekat ibadetaat onu karşılığı. Eğer şer yapılıyorsa onun şer. 94. ayet. Ve la edinmeyin yapmayın. ''Eymaneküm yeminlerinizi dehalen aldatma, kandırma, ihanet beyneküm aranızda.'' Bir önceki derste de geçti. Yani Allah Celle Celaluhuna yapılan yemin şu manada oluyor. Yani adam diyor ki, ''Benim şahidim Allah'tır.'' Allah'ı bir nevi o kendi yalanına ve batılına efendim istismar etmiş oluyor. Allah'ı kendine şahit tutuyor. Vallahi yani Allah şahit, Allah biliyor ki demektir bu. Allah Celle Celaluhu da beni yalanınıza alet etme. Buna yemini gamus dindir. Yemini gamus, yemini munakid, yemini lagv. Yemini gamusun kefareti yoktur. Gamus Arapçada batmak demektir. Yani cehenneme bat, batırır. Allah'ı kendine alet ediyorsun, o batılına istismar ediyorsun. Velayet tekizü yapmayın, edilmeyin. Eymanuküm, yeminlerinizi dehalen bir aldatma, bir istismar aracı. Efetim, xaviyaten ve mekran diyor, aldatma ve ihanet, mekir kelimesi hile. Yapmayın bunu. Fetezille beynekum aranızda, fetezille kayar kademum birdesübuut, ayaklarınız sabit olduktan sonra ayağınız Efendim kayar ve tezûku tadarsınız esu'e çok kötülük yani dünyadaki işiniz gider yuvanız gider içiniz gider son nefes imanınız gider kabriniz ateş dolar mahşer gider yani bütün kötülüğü tadarsınız diyor Allah buradaki kelimede mesela insan zannediyor ki cehennem onu demiyor ve tezûku tadarsınız esu'e kötülüğü yani tadarsınız kötülüğü tadarsınız derken demek ki İnsanları Allah'tan men ettiğiniz için mesela yalan yere yemin ediyor insanları haktan saptırıyor batıla sürüklüyor efendim bunu da yaparsanız Allah da sizi sever halbuki ya efendim Allah'ın gazap ettiği bir işi milleti kandırıyor batıl bir yola sürüklüyor İslam'ı bozmak dini bozmak efendim vatana ihanet etmek dinin mukaddesatına ihanet etmek gibi gibi an sebilillah insanları Allah'ın yolundan men etmek menetmek. Veleküm azabun aziyim. Onlara da çok büyük bir azap vardır. Evet, ayeti kelimeye iç içe meseleler var. Yani burada şöyle bir izahat genel olarak yapacak olursak, Allah buyuruyor ki benim adımı aldatmak, ihanet etmek, hile yapmak için yeminini kullanmayın. Benim adımı kullanmayın. Yoksa bir ayaklarınız haktan sapar ve Ba'de subut ya ayağını sabit olduktan sonra saparsınız ve çok büyük bir kötülükleri tadarsınız Bir de çevirdiniz ansevi insanları Allah'ın yolundan çevirdiniz Yani en başta bu din adına bunu yapıyor Yani dini yanlış tanıtıyor Kur'an-ı Kerim Allah'ın Celle Celaluhu'nun kitabı değil Peygamber bunu kendisi yazdı gibi Allah'a yalan iftira ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece vazifesini söyleyeceğini söyledi gitti. Halbuki Resulullahımız Kur'an'ı açıklamıştır. Yani Kur'an ile bütündür. Burada ne yapıyor? O yalan beyanda buluyor. Bir de yeminler ediyor. İnsanları Allah'ın yolundan men etmek için birçok efendim dine uymayan batıl efendim yollar menheçler ortaya koyuyor. Bu ayeti kerimede. Onlar içinde çok büyük bir azap var. Neden? İnsanlar Allah'ın yolundan men ediyor. En güzel söz nedir? İnsanlar Allah'a davet etmektir. Yani bir yol adına ne konulursa resmi olur, gayri resmi olur, cemaat olur, tarikat olur. Efendim ayrıntıya gerek yok. Genel olarak bir yol ki insanları Allah'a tapalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyalım. Dinin kurallarına tabi olalım. Peki dinin kuralları? Resulullah açıkladığı, sahabenin uyguladığı... Ondan sonraki müştehid ulemanın da bu sahabenin uygulaması, Resulullah Efendimizin beyanatı, Kur'an'ın bizden istediği Allah'a hakkıyla tapmak nasıl gerçekleşir? İmam-ı Azam, İmam-ı bin İmam Maliklerin ortaya koyduğu, efendim bu şekilde buraya davet ediliyorsa bu doğrudur. Ama bunun dışında efendim kimse anlamadı, biz anladık, yeni kurallar konuluyorsa, işte insanlar Allah'ı ondan men etmektir. Başka bir izahı kalmıyor. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlara çok büyük bir azap vardır. 95. ayet وَلَا تَشْتَرُوا Satın almayın. Yani teş şira almak. اَحْدِ Allah'a verdiğiniz sözüyle Semenen kalıyla Az bir dünya menfaatı karşılığında dininizi satmayın. Yani satmayın diyor Allah-u Teala. Adam dinini satıyor. Dünyalık menfaatimi elde edeyim diye akıl söylemiyor efendim yetkim elde kalsın dünyalığım elde kalsın diye Allahu Teala bunu yapmayın diyor. Bakara suresinde ulai o dalalete onlar dalaleti alır bir hüda hidayeti satarlar diyor. satarlar. İnne ma indallahi huve, huve indallah. Allah katında huve hayrul Sizin için daha hayırlıdır. Geçici olarak efendim yetkinizi tutacaksınız veya imkanınızı tutacaksınız diye Allah'ın dinini değiştirmeniz, bozmanız ve sonsuzu satmanız. İn kuntum تَعْلَمُونَ Eğer bilseniz sizin için Allah katındaki olan daha hayırlıdır. Onun için Allah'ı memnun etmek, onun dediğini yapmak. Devam ediyor ayeti kerime. مَا <mâ> dekum Sizin katınızda olan yenfed, biter. Biter diyor Allah. ve عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında olan ise bâkin, o bitmez. Yani beyazlı bestamiye sordular. Bütün millet sizi seviyor vesaire. O da çok net bir cevap verdi. Dedi ki halk sevmiş, halk sevmemiş. Ne zararı var? Allah sevdikten sonra hiç önemli değil. Halk sevmiş, hak sevmemiş. Ne faydası var bu işin diyor. Bütün millet alkışlamış ama Allah Celle Celaluhu sevmiyor. Ne faydası var bu işin? Sonuç perişanlık olduktan sonra. Sizin elinizdekiler biter, yok olur. Ve ma indellahi Allah katında bakiin bakidir ve le nezienellezina sabru onlar efendim ibadete sabrettiler başlarına gelen musibetlere sabrettiler düşman istilasına sabrettiler sabırlı olanlar ecrahum onların ecirleri bir ahseni ma kanu yamil yaptıklarından daha güzeliyle çünkü hemen bir hasene kim bir hasene yaparsa ve amilaha onu yaparsa felehaşruhan senat on ila 700 zıfın efendim Semimiye 700 ile daha fin kesiyora daha da fazla mükafatları alır diyor sevgili peygamberimiz AİSAT vesselam ayet i de yani, bir ehsen daha makanu yamelun yapar olduklarından daha güzellerini makanu idiler yamelun yapıyorlardı yaptıklarından daha fazlasını mevlateler lütfediyor yani sevap ve günah olarak baktığımızda dört mesele var bir insan sevabı yapmak istiyor yapamıyor yapmak istediği için sev, tam sevap alıyor. Bir insan sevap mı yapmak istiyor. Yapıyor. Ona 10 sevap, 70 sevap, 700 sevap, daha da fazla. Bir insan günah işlemek istiyor. Ben ne yapıyorum? Estağfurullah diyor. Günahtan vazgeçiyor. Sevap yazılıyor. Bir insan günah işlemek istiyor. O günahı da yaşıyor. Bir günah yazıyor. Hemen hemen bir sey yetin fe amila felev diyor. Bir insan bir günah işlemek istedi. Yaptıysa ona bir günah yazıldı. Ulema diyor ki yani bir günah işledin, bir günah yazıldı. Efendim bir sevap işleseydin, 10 sevap yazacaktı. 10 tane sevap isteseydin 100 olacaktı. Yani bu adam 101 tane günah işlemeli ki 10 tane sevabı geçsin. Yani bu kadar günah işlemişsin hala Allah'a affeder diyorsun. Bu nasıl bir efendim e, izandır insaf dairesinin dışına çıkmaktır. 97. ayeti kerime. Burada bir rivayet var. <gülüyor> Çünkü kafir. Yani burada sözün tutulması. Allah'a verilen sözlerin tutulması ve ahdin yerine getirilmesi Allah'ın dininde doğru ve dürüst olmak. Li'nel kafir <gülüyor> diyor. İza mümin bir mümin iza ahadehu söz verdi ve gadara sözünü bozduysa sözünün eri olmadı sözünü tutmadıysa efendim lem yebkallahu sukun biddin o kişinin dine bu sefer güveni kalmaz. Güveni kalmaz fensat da bir sebebihi onun o bozukluğu sebebiyle Ayetül münafık selas. Münafığın alameti üçtür. Yani, i̇zâ had dese konuşur, yalan söyler. Ve izâ vaade vaadeder, eder, bozar. Ve izâ tümüne emanet, han ihanet eder. Şimdi münafık innel münafıkîne fidderkil esveli. Cehennemin en altında. Neden? Çünkü bir kafir münafığa diyelim ki bakıyor. Bakıyor ki bu adam benden daha beter gavur. Yani bu sefer ne oluyor? E benim Müslüman olmama gerek yok. Bu adam daha berbat işler yapıyorlar. Kafirin gavur kalmasını sağladığı için kafirden de aşağıda oluyor münafık. Burada da ne diyor mesela Fensat da bir sebebiyip o münafık sebebiyle sözünü bozan o yapı sebebiyle hani duhulifil İslam İslam'a girmekten vazgeçer diyor. Yani Müslüman İslam'ı güzel tanıtmalı. Mesele bu yani e, yanlış İslam'da değil yanlış uygulamada yani İslam alemi Allah'a hakıyla tapmayı bilse. Peygamberin yolunda gidebilse ve birbirlerini Allah için sevmeyi bilebilse, efendim e, uğraşmasa bu iş düzelecek. Yani Osmanlı döneminde herkes Allah'a hakkıyla tahtı. Resulullah Efendimiz'e uydu, birbirlerini Allah için sevdi. Afrika'daki Cezayir, Tunus, Fas, Mısır hepsi bir araya geldi. Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, 18 İstan bir araya geldi. Balkanlar bir araya geldi, Kafkaslar bir araya geldi. Orta Doğu, Irak, Cezayir, Tunus, neyse oradaki Lübnan, Ürdün, Suriye bir araya geldi. Müslüman değil misin? Bir araya gelince ne oldu? O zaman doğru bir din doğru doğrulu ortaya koyuyor. E şimdi İslam'ı doğru yaşamazsan, e bu sefer hangi vadide bir çöp olarak e, yuvarlansan mevla değer vermiyor. Bir insan çok sevdiği birisi öyle bir yanlışlar, öyle bir hatalar, öyle bir ihanetler, öyle bir kötülükler, öyle bir nankörlükler yapıyor ki en sonunda insanda bir nefret oluşuyor. Bu durumda ne yapıyor? Efendim başına bir hal geldiysen, yani ne olursa olsun. Gibi tabi insani olarak yine yardım edesi geliyor ama artık bir kıymetin kalmamış. Şimdi Allah katında da bir Müslümanın diyen her türlü efendim küffar alemin yapacağı bütün kötülükleri yaptıysa e, o kişinin de Allah katında değeri kalmıyor. Tabi muhakıbetimizi hayal Evet 97. ayet Men amile Kim ameli salih işlerse İmam Rabbani Hazretleri buna ameli salih Kelime-i şahadet, eşelü la ilahe illallah ve ve enzir ve namaz, oruç, zekat, hac. Efendim bunlar anne babaya iyilik, ahkam dine tabi olmak gibi ana başlıklardaki meselelerdir diyor öncelikle. Mindeker'in erkek ve unsa kız, kadın. Ve huve mümin, tabi mü'min olarak, iman ehli olarak. Ve ona hayat vereceğiz, hayatan tayyiva, tertemiz bir hayat. Yani sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu ona öyle bir hayat vereceğiz ki, Sevgili Allah'ımız buyuruyor ki burada ölümsüz bir hayat yani fakirlik endişesi olmayan e, e, yani kaybetme e, diye bir telaşesi olmayan hiçbir bedbahtlık e, tehlikesi olmayan efendim ölüm tehlikesi olmayan yani Rabbimizin vaat ettiği cennet bu. Yani ölme diye bir tehlike yok efendim sağlığın var hastalık gelecek diye bir şey yok başına bela musibet gelecek diye bir sıkıntın yok bu şekilde. Sevgili Allah'ımız hayatan tayyibe diyor. onlara mükafat vereceğiz. Ecrhum ecirlerini bir ahsen, Yine burada da geçti. Az önce de gibi ahsani ma kanu yamalun. Bi ahsani aynısı. Yani Mevla Celle Celaluhu kulum ibadet edin ben sana mükafat vereceğim demiyor. Yapın ben size daha fazla. Bir insan bir avuç hurma verecek dağlar gibi karşısına çıkacak. Birazdan küçük bir tay vermiş böyle küçük bir şey. At yavrusu bir de bakacak yok kocaman o, bir Efendim orada karşısına at. Ya Rabbim ben böyle bir şey sadaka vermedim hatırlamıyorum. Mevla buyuruyor ki bir avuç verdin bak burada dağlar gibi karşısına. Bi'ahsen sen makanu yam'ı yaptıklarından daha güzeli. Burada el hayatu tayyib'e teştemil vücûhul râhâ min ey cihetin kânet. Yani hayatı tayyib'e güzel hayat. Bir, burada Hazreti Abbas radıyallahu aleyhi ve sellemiz buyurdu ki ennehum fesseruva bir rızkı helâli tayyib temiz. Helal kazanç diyor. Helal kazanç acayip bir şey. Helal kazanç bedene bir defa sağlık verir. İçine zur verir. Yuvana selamet verir. Bir milyonluk yani üst limitten böyle milyonluk ara, araban olsa o aracın yakıtı benzin yerine katran doldursan araba gitmez. Bozuk. Bozuk yakıt. Milyonluk ben çok efendim önemli kıymetli bir aracım var. Ama yakıtı bozuk. İzâ nebetel bil halal. Beden helal ile beslenir, cennete gider. Ve izâne betel lehmû bir beden, efendim bil haram, haramla ile beslenir evlenir, cehenneme gider. Helal rızık diyor yani, insanın bedenine, efendim iç alemindeki huzuruna, yuvasına, hayatına, işine, dünyasına, ölümüne, acayip bir şey, rızık, rızık acayip. Ee, burada, ve Ali, Hazreti Ali ne diyor? Feserehubi kana'a. Diyor ki, yani güzel bir e, hayat, kanaat sahibi olmaktır. Olanla ihtifa etmektir diyor. Ne kadar güzel şeyler. Hazreti e, yine Ali radıyallahu aleyhi ve es diyor. Yani be, içinde huzur, yuvanda huzur, çevrende huzur. Evet o da Rabbim hepsini nasip eylesin. Bir diğer husus ise La yetibu liyahıdu el illa fil cennet. Yani cennettir diyor. E zaten tabi cennet olduğu kesin de. E, yani en güzel hayatın cennet olduğu o manada. Cennete gideceğimiz kesin o kelimeyi kimse kullanamaz. Umut ederiz inşallah cennete gideriz diye. Çünkü o e, o kelimede yanlış anlaşılma e, korkusundan hemen eee ettim. Yani bir insan dese ki cennete haşa gideceğim kesin dese Allah muhafaza bu sefer e, dinden çıkar tehlikeli bir durumdur. Yani burada beyne'l havfi ve raca dediğimiz umut ederiz. Rabbim iman üzerine olduğumuz için cennetini cemalini lütfedecektir inşallah deriz. Kal de hak ve rızk ve helal rızıktır bir de Allah'a kulluktur. Hayatı tayyibe mesela Allah'a kulluk ediyorsan de cenneti kazanırsın yani. Gibi burada izahatlar yapılmış çok güzel. Efeleha esleme ve kefafen ve Allahu bima Yine burada Hazreti Ömer'den bir rivayet. Efeleha <gülüyor> kurtuldum ben esleme. Müslüman olan kurtuldu. Ve <gülüyor> ruzkeka yeterli de rızkı var. Vekannahu bima atahu olana da kanaat ediyor. <gülüyor> ne kadar güzel diyor yani. Adeffleha <messizlik> men Hudiye ile İslam, İslam'a hidayet olunan, o yolda yürüyen kurtuldu. Ve kane ay şu yeterli kadar da yiyeceği var, kimseye muhtaç değil. Bak Allahü ve olana da kanaat edilir. Tirmizi hadis. Kanaat en büyük zenginli. Hazreti Aliye biri geldi yani meşhur Hazreti Ali Efendimize, e efendim adam bir 15 20 uzun yoldan geldi. Hazreti Ali buyurun dedi, iza ve ikramı zayıf iza nezle. Evet misafir geldim, ikramı acele etmek lazım. Buyurun dedi ona ikramda bulun dedi dört yaşa soruyu sormak için geldim. Aa, hakikaten dedi ya basit sorular gibi görülüyor ama enteresan. Dedi ki taştan katı nedir ateşten katı nedir yakıcı nedir okyanustan büyük nedir dedi yedi kat semadan yüksek nedir. Evet dedi bunları dedi ki taştan katı kâfirin kalbidir taş çatlar pınarlar fışkırır kâfirin kalbinden merhamet gelmez. Kadın çoluk, çoluk bebek öldürür Afrikalı açlıktan ölü yine onu sömürür vicdan yoktur merhamet yoktur taştan katı. Dedi ki ateşten yakıcı nedir? Hasetçi dedi haset. Karşıki tarafı inim inim inler. Ölür mahvolur yine hasedinden efendim ona merhamet etmez. O firavunun kalbinden daha kötüdür. O ay dedi ya. Okyanustan büyük dedi kanaat sahibi olma. Olana yetindin mi? Okyanus kadar imkanı var adamın. Aç adam aç. Efendim e, doymuyor bir türlü. Dördüncüsü de dedi ki efendim yedi kat semadan bir yetim bir fakirin işini görmek. Ona huzuru sağlamak. Yedi kat semaya açılmış olur. Evet, burada ne diyor? Kadef la hamen hudiy elizistan ve kana ayşu kifafen yeterli kadar geçim olacak vakan abi ve kanaat İnna Allah illa yazımın mümin hasene yutabir ha fit dünya ve yusabale filat. Ya Allah mümin az zulmetmez Mevla yaptığı ibadetlerinden haseneyi dünyada verir. Efendim ahirete de sevabını alır. Kafile gelince feyuta hasenatü. Eğer iyilik yapıyorsa dünyada ona verir, ahirete bir şey kalmaz. Dünyada tüketmiş olur ahirete verilecek bir şey kalmamıştır sayhibi Müslim 2818 hadis 98 ayet ve fe Karatel Kur'an Kur'an okuduğun zaman festaiz billah. Allah'a sığın Min şeytan Racim kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor ama bill şeyt yani bir insan Kur'an yeni okuyacağı zaman Efendim şimdi Kur'an okuyacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela bir mevzu devam ederken bir, bir ayet okuyacağım. Esta'ûzubillah der mesela. Esta'ûzubillah. Yani esta'îzubillah. Allah'a sığınırım. Aynıdır. Yani orada istiazedir. Allah'a sığınmak. Kur'an okuyacağım. Şeytanın vesvesesinden vesaire kurtulmak. Şeytanın vesvesesi bir insan ahkam dinine uygun Allah'ın emrettiği şekilde abdest aldıysa, Allah'ın emrine uygun gusül aldıysa, Allah'ın e, istediği şekilde namazını kıldıysa, yok abdestin olmadı, yok gusül olmadı, yok şunu yaptın mı, yok rekat tam kıldın mı? Bu vesvesedir. Şeytan kişiyi maskaraya alıyor, onlara itibar etmeyecek. Efendim ben dinimin istediği şirketlerine abdestimi aldım, bir daha almam diyecek, geri dönmeyecek. O vesveseden kurtulmanın en kestirme yolu budur. tekrar, tekrar eğer geriye dönecek olursa şeytanın da dalga geçer. Saatlerce abdest aldırtır vesaire. Onun tek formülü evuzu billahi mineşşeytanirracim sürekli söylemesi. Ve idaa qara'atal kuran. Kur'an okuduğunuz zaman festaiz billah. Evuzu billahi mineşşeytanirracim deyiniz. İnnehu 99. ayet. Leyselahu Sultan. o şeytanın bir yetkisi yoktur. Alellezine amin iman edenlere. Evet. Yani mevla tale illa ibadete minhumul muhlasin. Ee, ya Rabbim senin kullarından muhlas, İhlas sahibi olanlara benim bir tasarrufum yok dedi şeytan. Burada da Mevla Teala innehu leysela sultanın, Mevla haber veriyor. O şeytanın bir tasarrufu olamaz ama iman edenlere. Ben de iman etmiş birisiyim. O yok imanın var, imanı yok vesvese veriyor. Ve o vesveseye kapılmayacaksın. Şeytana hadi oradan diyecek. Auzu billahi mineşşeytanirracim diyecek. İbadetini ibadetini de ben Rabbimin istediği şekilde yaptım. Ey şeytan bende dalga geçme. Avuz billahi diyecek. Onu defedecek. İmanın tamam mı? Tamam. İmanın gereğice ibadetini yaptın mı? Yaptın. O zaman lezzilehu sultanun sana bir tasarrufu olamaz. Oluyorsa kapıyı açık tutuyor. Şeytanın lafını dinliyor. Oraya gidiyor, geliyor vesaire o şekilde. Ve alal Rabbihim ve Allah'a tevekkül ederler. Biz Allah'a tevekkül ederiz. Vesvese bir hastalıktır. Evet. Bu ayet kerime çok net olarak söylüyor. İman dairenin tamı ise ve o imanın gereği sen ibadetini yaptın isen Allah'a bir defa güven. Şeytan sana tasallüt edemez ve âlâ Rabbim, Allah Rabbim Allah'a tevekkül ederler diyor. Peki. Yüzüncü ayet kelimesi. İnname Sultanuhu onun efendim tasallutu alledine o kimseler ki yetebellenehu ona yöneliyorlar. Onu kendine dost ediniyorlar. Ona yöneliyorlar. Şeytana yani. Alledinehum o kimseler ki bihi o Allah bihi veldina hum e, yine onlar yani o, o efendim şeytana yönelenler yani kötüler yani bihi o Allah'ı da müşrikün şirk koşuyorlar. Allah'a ortak koşanlara, Allah'a ortak koşanlara, şeytanı kendine dost edinenlere şeytan musallat olur. Şeytan kime musallat oluyor? Allah'a ortak koşanlara. Demek ki imanın varsa şeytan sana musallat olmaz. Musallat oluyorsa bu sefer orada e, kelime-i şadet getir. Ağuzbillahimine şeytanlar de Efendim onu kov. Evet, yani düşmana benziyor. Bir ülkenin düşmanı var mı? Var. Asker orada rehavete kapılmayacak. Düşmanın karşısında dikilirse düşman püskürtülür. Kışlasında yatar da hududu açık bırakırsa düşman gelir sana zarar verir. İnnemâ sultanuhu şeytanın tasallutu, musallat olması, efendim o hakimiyet kurması alelledîne yetevellevnehu şeytana itaat edenler. Alladinahum yine o efendim şeytana itaat edenler, o kötüler, bihi o Allah'a müstükün ortak koşarlar. İze eradu kuraatel Kur'an. Bir insan Kur'an okumayı istediği zaman enyeste aizu billahim ina şeytani racim, albiillah ina şeytani racim desinler, asta uzbillette desinler. O ve emrul netbinleyse bir vaci. Bu mümendup من olan bir iştir, efendim bu şekilde izah edilir. 101. ayet 40'ye geldik, Nahil suresi. Vide beddellnay ayet mekan ayetin bu nasıh ve mensuh meselesi Kur'an kimden nasıh mensuh vardır Kur'an Kerimden manasıh min ayetin ev nünsiye neyti bixaidin minha ev misliha Vide beddellnay değiştirirsek ayetin bir ayeti mekan ayetin bir ayetin yerinde bir ayet vardı biz onu değiştirdik onun yerine başka bir hüküm getirdik getirir mi getirir Allah dileğini yapar Allah Allah e alamubilir bima yunezilu e, indirdiğini Mevla en iyi bilendir. Kalu derler innama ente müfter. Sen iftira ediyorsun. Ya dün okudun, bugün okumuyorsun. Sen efendim Allah böyle dedi. Efendim Allah Celle Celaluhu hükmünden vazgeç. Böyle Habibime iftira ederler diyor. Kalu derler e, inneme ente müfter. Sen iftira ediyorsun. Bel ekseruhum. Onların çoğu la yalamun bilmezler diyor. Kur'an-ı Kerim Mevla kullarını imtihan ediyor. Kayıtsız şartsız teslim olunacak. Rabbimiz Celle Celaluhu haşa hükmü bilemiyordu da vazgeçti değil. Mevla Teala ve tekad-ı sezretleri Aksa'ya namaz kılın. Sonra dönün 17-18 ay sonra Kabe'ye doğru namaz kılın. ve şimdi bu nesiktir. Yani Mevla Teala bunu yaptı. Sonra e, ölmeden evvel vasiyet yapın. Sonra efendim la vasiyete libaresin. Mirasçıya vasiyet yoktur. Femen kafemin min musim Bakara suresinden. O ayeti kerime vasiyet. Vasiyete gerek kalmadı. Sonra miras ayetleri geldi Nisa suresi. Bunu tayin eden kimdir? Allah'tır. Allah ne derse o tarafa o tarafa. Efendim Mescid-i Aksa'ya kıl Mescid-i Aksa Şimdi Kabe'ye kıl Kabe'ye kıl. Bir insan yok o tarafa da kılındı diye Mescid-i Aksa'ya dönse kafir olur. Yani Allah ne istiyorsa onu yapacaksın. O tarafa o tarafa, bu tarafa bu tarafa. Biz bu laf dinlemeye geldik. itaat etmeye geldik. Allahu ekber. Allah büyüktür. Hangi hadi gel, gelirim yavrum, buradayım. Yani burada Mevla tale ve ve ayetin mekana? Biz bir ayet yerine bir ayet göndersek Şimdi buradaki nesh bir ayetin başka bir ayet ya yani bir hükmün başka bir hükümle değiştirilmesi efendim yani bir de bütününün kaldırılması Nur suresinde bunlar olmuş mesela bir ayet geliyor bir ayet bütünüyle kaldırılıyor Mevla Teala o hükmü kaldırmış bütünüyle. Bir de Mevla daha iyisini eti bi hayrin minha ya hayrını efendi en misliha diyor. Yani daha hayırlısını Mevla getiriyor. Efendim Mevla Celle Celaluhu hüküm sahibi odur. Nâsık mensuh vardır. Ayet-i kerime burada. Efendim e, yine mâ nensih min ayetin evnûn siha. Bakar Resulü 106. ayet-i kerime. Biz bir ayeti nesk veya onu hükmünü tamamen kaldırırsak. Efendim ne eti veya üçüncü madde bir hayr-i minha. Daha hayrisini getiririz diyor. Ev misliha veya benzerini getiririz diyor. Hüküm Allah'ındır. Ne istiyorsa onu yapar. E efendim biz burada ne yapacağız? Tamam diyeceğiz. Kabul edeceğiz. Teslim olacağız. Kur'an-ı Kerim burada Allah indirdiğini en iyi bilendir. Efendim burada kötüler ne diyorlar inkarcılar? Sen iftira ediyorsun derler. Belek selam insanların çoğu bilmez. Böyle söz söylenir mi? Hul söyley Habibim Nezzelehu o Allah o Kur'an'ı gönderdi. Ruhul Kudüs Yani o Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam Efendim indirdi Allah tarafından Kelimesiyle harfiyle her şeyle Kelamullah'tır. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın Celle Celal'un Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rabbimize aittir. O levh-i mahfuza yansıdı. Levh-i mahfuzda İsrafil Aleyhisselam gördü. İsrafil Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a verdi. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e getirdi. Daha de Tevrat'ı Musa Aleyhisselam'a götürdü. Efendim İncil'i İsa Aleyhisselam'a götür. Allah Cellece hüküm sahibidir. Kul nezze lehu kudus. Onu Cebrail Aleyhisselam indirdi. Min Rabbik Allah tarafından hak hak ile indirdi şimdi bakıyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim çok net yani Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından hak ile indirildi değilse bit telldiği air iman edenler sabit kalsınlar ve huden Hidayet bulsunlar ve bu müjde olsun Efendim Müslümin Müslümanlara müjde olsun Müslümanlara adam ne diyor Efendim kuran ı Kerim Allah tarafından olamaz onu peygamber Muhammed, Haşa, e, oradaki Mekkelileri, onların gönüllerini almak için bazı yaldızlı işte cennetler meydanetler dedi. oradakiler zaten susuzluktan çöllerde ne yapacaklarını bilen böyle şeyleri de onların efendim hoşuna gideceği cümleleri peygamberimizle alakalı söylüyor Muhammed bunları bunları katıcısız kişi kafir eder bu söz nasıl söylenebilir Kur'an-ı Kerim Cebrail vasıtasıyla Allah tarafından harfi kelimesine varıncaya kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmiş bir Padişah Fatih Sultan yazıyı yazıyor, fermanı hazırlıyor başını sonunu mühürlüyor elçiye teslim ediyor ve onu götürüyor efendim orada da açıp okunuyor yani bu misal tabi Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı levh-i mahfıza yani bir nevi ferman gibi oradan Cebrail Aleyhisselam alıyor o fermanı bizzat Resulullah Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam'ın ezberlemekle uğraşıyor Evlat Allah kıyamet suresinde bi acele bi öğreneyim unutmayayım diye dilini e, hareket ettirme inna aleen acemahu ve Kur'anı bizim yani onu toplayacağız senin kalbine onu yerleştireceğiz unutmayacaksın o bize aittir sen rahat ol habibim ya Muhammed bu kadar ayrıntılar var bir harfini dahi bir kelime bir noktasını dahi Resulullah Efendimiz müdahale etmemiştir bütünüyle Allah'ın kelamıdır başka bir şey söylemek kişiyi dinden çıkartır. Dişi Efendim iman dairesinin dışına atar. O nezzelehu onu ruhul kudüs min Rabbik Allah tarafından bilhak hak ile Yusuf bittelledin iman edenler sabit olsunlar Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Rasul Efendimiz'e indirilmiştir. Bütünüyle Allah'a aittir, harfiyle kelimesiyle her şeyle Yusuf iman edenler sabit olsunlar ve huden hidayet ve Buşra, müjdel mücdeil Moslimin ihsan sahibi. Ee, olanlara. Evet. Demek ki yani bütünüyle neskedilmesi eee yukarıdaki ayeti kerime. İkincisi misliyle aynı e, efendim onun benzer bir hükmün getirilmesi, efendim le bi hayrin minha veya daha hayırlı hükmün getirilmesi nesh meselesinde de böyle bir ayrıntı olmaktadır. 103. ayet. Ve ne kad Biz andolsun muhakkak biliriz enne onlar yakulun. derler. İnne ma yuallimuhu beşer bu Kur'an'ı Muhammed'e bir beşer, bir insan öğretti derler. Kafirlerden bahsediyor. Lisanüllezî, onların lisane yülhidûnehu ileyhi, o insana nispet ediyorlar, Acemi e Yani Acemi e dediğimiz, orada bir bahsettiğimiz Rasulullah Efendimiz bir Kureyş'ten birinin yanına giderdi. Onunla efendim oturur hasbihal ederdi Şimdi bu kişi de Efendim, e, bazı mevzular konuşurdu. Müşrikler dediler ki işte peygamber o e, adamın yanına gidiyor. E, Gulamun Nasara diyor burada rivayetlerde anlatılıyor. Gidiyor, ondan dinliyor, oradan dinlediklerini bize anlatıyor. Böyle derler Mekke müşrikleri diyor. Kur'an-ı Kerim bunlara direkt müşrik diyor. Velakat ne alam Beşer öğretti derler diyor. Hristiyan alemi de Nastura'ya efendim işte Rahip Bahira orada beş dakika bir şey görüşüyor. Orada diyor efendim öğrendi ondan sonra Kur'an yazıyor. Beş dakikayla bu kadar meseleyi eğer bir insan yazabiliyorsa Nastura Bahira niye kendisi yazmadı bunu? Yani Resulullah Efendimizin en büyük mucizesi ümmi olmasıdır. Bazıları buna itiraz ediyor. Kur'an ayetleriyle sabit onunla ilgili uzun tefsir geçti. Ümmi ne demek? 40 yaşına kadar bir satır yazı yazmıyor. Mevla müsaade etmiyor. Bir satır kitap okumuyor. Birinden bir ilim öğrenmiyor. Yani 40 yaşına geliyor bir anda Cebrail Aleyhisselam ona yerlerle göklerle kainatla bütün mevcudatla alakalı insanların canları malları ırızları şahısları mukaddestir diye bütün evrensel meseleleri ortaya koyuyor. Ve öyle bir hükümler ki yani bir insanın söyleyebileceği şeyler değil bunlar. Ya bu sefer ne oluyor? Bu okumayı bilmez, yazmayı bilmez. Kimseden birçoğu şey Bunları nasıl yapabiliyor? Ben bunu şuna misal veririm. Yani ben kendim işte yaş itibariyle diyelim ki şu yaştayım, 40 yaşındayım, 50 yaşımdayım, 50 yaşıma kadar bir satır mimarlıkla ilgili bir şey okumamışım. Peki mimarlıkla alakalı benim bir çalışmam yok. Canlı olarak söyleyecek olursak. Ama... Misal ya öyle bir mimari projeler çiziyorum ki bütün dünyadaki mimari yapıyı alt üst edecek. Efendim projeler. Millet demez mi ya sen kimseden bir şey okumadın bir satır yazı yazmadın birinden de ders almadın. Yani bu kadar bu ince efendim milimetrik yapıları bütün bilgisayar dokümanlarıyla inceleniyor bir milim şaşmıyor. O kadar doğru isabetli yapabiliyorum nasıl oluyor bu? Yani i̇nsan demez mi burada bir gariplik var yani ha? Ümmi olmak en büyük mucize. Resulullah Efendimiz eğer okusaydı, ya yazsaydı, bilseydi, bir yerlerden efendim, kütüphaneleri boşaltsaydı, İncil'i, Tevrat'ı ezberleseydi. O zaman müşrikler derdi ki ya bu kadar zaten zeki bir insan bunları toparladı bize. Efendim Allah'ın kitabı diye bizi kandırmaya çalışıyor derlerdi. Burada bir mesele biriyle görüşüyor. Müşrikler diyorlar ki ya o orada görüşüyor, oradan alıyor bilgileri diye. Orada bile iftira ettiler. Önümüze de bakıyoruz. Efendim peygamber çok zeki olduğu için Mekkelilerin razı olacağı şeyleri söyledi diyor. Değil mi? Aynı müşrik ağzıyla konuşuyor. Rasulullah'ımızın ümmi olması en büyük mucize. Acemiün haza. Lisanun arabi gün mu bin diyor. Kerim'de diyor ki hayır. Bu lisanun bir lisan arabi gün apaçık bir Arapça bir kitaptır. Acemi bir Efendim çöllerde insanların anlayacağı yazacağı bir kitap değil. Kan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belagani kesiren mimayezu indal abdun libadi beni hadrami bir gen birisi varmış orada beni hadrami'den efendim fekanı yakulune vallahi ma yualimu muhammed kesiren mimayeti bihi illa nasari bu adam öğretiyor dediler hulamu benil hadrami fe Allah, yani madem öğretiyor kendisi yazsın o zaman Böyle bir iddiaları ortaya koyabiliyor. Yeter ki Allah'ın kitabı olmasın diye efendim müşriklerin böyle bir batıl saldırmalarını Kur'an'da bize haber veriyor. Şu ayet-i kerimeyi de okuyalım. Efendim dersinde sonuna yaklaştık. İnnel o kimseler <gülüyor> ki la yu'minune bi'ayatillah. Onlar Allah'ın ayetlerine iman etmezler. İnnel onlar ki la yu'minune iman etmezler bi'ayatillah. Allah'ın ayetlerine. La yehdimullahu. Allah onlara hidayet etmez. Ve lehum onlar için vardır azabun elim çok elem veren bir azap vardır İşte burada Mevla Teala ne yaptı kendi kitabının böyle insanlar tarafından peygambere öğretildiğini vesaire iddia etmek İşte az önceki verdiğim misal yani bu, bu bundan büyük ihanet olur mu mesela bir padişah diyelim işte Fatih Sultan Muhammed Han bir ferman yazıyor o fermanın başı sonu mühürleniyor elçi alıp götürüyor e oradakiler diyorlar ki hayır sen bizim gönlümüzü taltif etmek için sen bunu Fatih'ten değil yolda gelen bir tane efendim işte orada dağda yaşayan bir adamdan aldın bunları yazdın oradaki meseleleri bize getirdin bu padişah hakaret değil midir padişah bunu duysa o elçiyi yaşatır mı şimdi bu kainatın sahibine bir Allah Allah'a iftira değil mi Tale bu benim kitabım diyor yok yok bu Allah'ın kitabı değil Efendim işte haşa birisi Allah adına bunları yazdı Allah onu yaşatır mı? Müseylemetül Kezzab diye bir mesele vardır Peki bu kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği döneminde Ben de peygamberim dedi Mevla müsaade etti mi ne oldu hemen? Efendim gebertildi gitti Ve onu mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek istediler Ne kadar? Mağaraya sığınıyor düşünebiliyor muyuz? Yani mağara adam şöyle baksa görebilecek Saniyesine oraya bir örümcek geliyor hemen oradan bir ağaç bitiyor olacak iş değil yani bir ağaç bir anda biter mi yani bu, bu olabilecek bir iş midir ve hemen oraya bir güvercin tamam hadi diyelim ki günümüz tabiri oraya bir ağacı diktik Efendim, oraya on tane cebimizde de örümcek getirdik örümcekler de orada ağı ördüttürdük hadi varsayım peki güvercini bulup da hemen nasıl yavru yaptırılıyor güvercin geliyor yani mucize işte bu İnsanın yapabileceği bir şey değil. Bu bir, bu insan kendi şahsıyla alakalı bir insani olarak yapacağı işler değil bunlar. Bunun bu, buna bir manevi bir güç var. O da Allah'tır celle Celal. Niye bu kadar inkarla uğraşılıyor? Yani Allah'ın kitabını değersiz hale getirmek nedir? Küfrü inadidir başka bir şey değildir. Bu kelamullah'tır. Her şeyiyle Allah'ın kelamıdır. resul Efendimize efendim tevdi edilmiştir. Yani ihanet eden elçi öldürüldüğü gibi Allah celle celaluhu adına konuşan bir insana Mevla müsaade eder mi? Etmez. En büyük gösterge Müseylemetül kezab. Yalancı peygamberler. Öldürülüp gittiler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kılına da dokundutturulmadı. Resulullah Efendimiz'in yanına geliyorlar. Ebu Cehiller öldürmek için. Kayayı almış. Resulullah Efendimiz'in kafasına vuracak. Resulullah Efendimiz'in sesini duyuyor. Kendini göremiyor. En sonunda gerisin geliyor. Müşrikler diyorlar ki oradaydı. Niye görmedi? Neredeydi? Orada orada öyle biri yoktu diyor. Gözünün önündekini gören efendim gözü görmez kıldı. Efendim Hicrette Rasulullah Efendimiz'i öldürmeye geliyor. Kırk tane delikanlı. Gören gözler görmez oldu. Aralarından çekti gitti. İnnellezine onlar la üne bi ayatil. Allah'ın ayetlerine iman etmezler. La yehtihimullah. Allah onlara hidayet etmez. Ve lehum azabun elim. Onlara yakıcı bir azap vardır. İnne ma yefteril kezib. Onlar Allah'a yalan iftira ederler. Ellezine onlar la bir bi ayatil. Allah'ın ayetlerine inanmazlar. Ve vlaike kadi kâzibun. Onlar yalan söylüyorlar. Burada önemli bir kayıt var bir haberi e, teala ennehu la yehti men aarda an zikrihi Kendi kitabından yüz çevirenlere Mevla hidayet etmez Ve tegâfela ammen enzilehu ala rasuli i rasûlüne indirdiğinden de gafil kılar Bir insan Allah'ın kitabından yüz çevirmeye başladı mı peygamberden de gafil olur Peygamberi de bu sefer göremez olur onu da devredeşi bırakıyor aynısını görüyoruz Velem yekun lehu kastun ilel iman bu sefer iman kastı kalmaz bir maca min Allah katından gelen fazel cins nasi işte yani tefsir üstadımız söylüyor bu cinsteki insanlar diyor yani bu tür yapıdaki insanlar la yehdihimullah ilel iman Allah onlara imana hidayet etmez onlara Allah celle celaluhu hidayeti nasip etmez efendim bi ayatihi ve ma rusiluhu fi dunya yani Allah'ın ayetlerine ve peygambere indirilerini kabul etmez. Belehum azabun Bu fil çok azap veren ahirette onlar için azap vardır. Men kefera billahi min ba'di imanihi bu ayeti kerime iman ettikten sonra zorlanması durumunda Amman, Ammar bin e, Yasirler gibi Bilal Habeşiler gibi e, o büyük sahabelerin başlarına gelen cevrü zulümde onlar e, inkar lafını söylemek zorunda kalmaları fakat kalpleri iman dolu olduğu halde e, onların imanlarının baki olduğunu bizlere söylemiş olacak e inşallah o bir sonraki derste amin subhan rabbiyal alilal <Sessizlik> ehab elhamdülillahi ezeydana lihaze ve ma kunna linetedil lelan hedanallah ve ssalatu ve selam ala rasulina muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmen ya rabbi rizana hayleyle sevdiğin işlerle meşgul eyle İmanı ı üstü Hatimeler nasip eyle ya Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, efendim hay, Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahkamı dine tabi, din kardeşini hakkıyla seven ve rızana muvafık işlerle bir hayat sürüp son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varan kullarına dahil eyle ve ila şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ümme şeyh inel fatiha allah